Bismillahirrahmanirrahim. 1267 Ebuhureyden. Biz sonra gelen fakat öncekileri geçenleriz. Onlara kitap verilmişti de bize de verildi. Onları aziz ve celil olan Allah bugünü de farz kıldı. Fakat onlar onunla, onda ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Allah cuma gününü bize nasip etti. Böylece bütün insanlar bize teba oldular. Yani ertesi gün cumartesi Yahudilerin, daha ertesi gün Hristiyanların kutsal günleri oldu. 1369 Ebu Ca'd et-Nemriden. Ali ve selam önemsemeyerek üç cumayı terk eden kimsenin Allah kalbini mühürler. 1370 İbn Abbas ve İbn Ömer'den. Ali salat ve selam halk ya cumaya devam eder ya da Allah onların kalplerine mühür vurur kafirlerden olurlar. 1371 hastanemizden akıl bali olan herkesin cuma namazına gitmesi farzdır. 1372 Semure bin Cündep'ten a.s.m. bir özrü olmadığı halde cuma namazını kılmayan kimse bir dinar tasattuk etsin Bir dinar bulamazsa yarım dinar tasattuk etsin Bu adet 1373 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı O gün cennete sokuldu Ve yine o gün cennetten çıkarıldı 1374 Eves bin Eves'ten Aleyhisselatü Vesselam Günlerinizin en faziletisi Cuma günüdür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 ve Vesselam kim cuma günü üzerini başına temizler, kuşt eder, erkenden camiye gelir, imamın yakınında hutbe dinlerse her adamı için bir sene oruç tutmuş ve o sene ibadetle geçirmiş sayılır. 1382 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hatta bir takım elbise görerek ya Resulullah şu elbiseyi alsanız da cuma günleri ve yabancı elçiler geldiği zaman giyseniz dedi. Aleyhissalatü Vesselam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 Cuma günü Abdullah bin Büsünün yanındaydım. Abdullah bir adam geldi cemaatin omuzlarına basarak ilerliyordu. Hemen ve vesselam adama 30 rahatsız ettim diyordu. 1400 Amur bin Dinar'dan, Cabir bin Abdullah'dan Cuma günü ve vesselam minberdeyken bir adam geldi. ve vesselam iki rekat sünnet kıldın mı dedi. Adam hayır dedi. Hemen kıl buyurdu.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 Allah'a karşı vazifelerinize dikkat edin. Sözün doğrusunu söyleyeyim. Alimran 102, Nisa 1, Asab 70. 1405 İbn Ömer'den Ali Silahat ve Salam hutbe irade ederken sizden biri Cuma'ya gelirken gusletsin buyurdu. 1406 İbrahim bin Neşit İbn-i Şehaba Cuma gusle hakkında sorduğunda o sünnettir dedi. 1407 Abdullah bin Ömer'den Ali Silahat ve Salam minberde ayakta. Sizden Cuma'ya gelen kusletsin buyurdu. 1408 Ebu Said el hudriden Cuma günü Ali Selam ve okurken üstü başı perişan bir adam içeri girdi. Ali Selam ve Selam'ına namaz kıldın mı dedi. Adam hayır dedi. İki rekat namaz kıl buyurdu ve cemaati sadaka vermeye teşvik eden sözler söyledi. Bunun üzerine cemaat elbiseler verdiler. Elbiselerden iki takımını Ali Selam ve adama verdi. Ertesi Cuma. Adam tekrar geldiğinde Ali ve Selam yine hutbe okuyordu. Bu sefer yine cemaat sadaka vermeye teşvik etti. Adam geçen hafta verilen elbiselerden birini sadaka olarak verdi. Ali bu adam geçen Cuma üçlü baş yırtık bir vaziyette geldiydi. Ben cemaatin sadaka vermesini istedim. Onlar da elbise verdiler. Bunun üzerine elbiselerden ikisinin bu adama verilmesini emrettim.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 Hazreti Peygamberi minberde gördüm, Hasan yanındaydı. Ali sırat ve bir cemaata, bir de torununa bakarak, bu oğlum seyyittir. Belki Allah onu iki büyük Müslüman cemaatin anlaşmasına vesile kılar buyurdu. 1411 Harise bin Noman'ın kızından. Ben Kaf suresini Cuma günü minberde okurken Peygamberin ağzından ezberledim. 1412 Hüseyin'den Bişir bin Mervan Cuma günü Minber'de ellerini kaldırdı. Bunun üzerine Umma bin Rüveybe Es-Sakaf ona kızdı ve şahadet parnağı ile işaret ederek Aleyhisselatü Vesselam sadece böyle yaptı dedi. 1413 Abdullah bin Bureyde babasından Aleyhisselatü Vesselam hutbe okuyordu. Hasan Hüseyin geldiler. Üzerlerinde kırmızı gömlekten sağa sola yalpa yaparak yürüyorlardı. Peygamber aleyhisselam hutbeyi keserek hemen indi onları kucağına aldı sonra tekrar hutbeye çıkarak mallarınız ve evlatlarınız fitnedir demekle Allahü u Teala'na kadar doğru söylemiş. Bunların gömleklerine basarak yürüdüklerini görünce dayanamadım sözümü kesip onları kucağıma aldım. 1414 Abdullah bin Ebu Enfa'dan aleyhisselatü vesselam çok zikreder boş sözü fazla sevmez namazı uzatır ve hutbeyi kısa tutardı.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 Cuma namazı iki rekattır. Ramazan bayramı iki rekattır. Kurban bayramı iki rekattır. Sefer namazı iki rekattır. Hz. Peygamber böyle yapardı. Böyle yapınca eksik kılınmış olmaz. 1421 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü sabah namazında Secde ve İnsan Suresini Cuma namazında Cuma ve Münafıkın Suresini okurdu. 1422 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazında A'la ve Gaşiye Suresini okurdu. 1423 aynı, 1424 aynı, 1425 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazının bir rekatına yetişen tamamına yetişmiş gibidir. 1426 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri Cuma namazını kıldığı zaman farzdan sonra dört rekat daha haklısın. 1427 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma'nın farzından sonra döner evinde iki rekat namaz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 yeryüzündeki hayvanlar Cuma günü güneş doğuncaya kadar korku içinde bütün dikkatleriyle kıyametin kopmasını beklerler. Yine Cuma günü içinde böyle bir vakit vardı ki o vakitte namaz bir müminin istediği her şeyi kendisine verilir. Ka'ap o senede bir gündür diye itiraz edince ben hayır o vakit her Cuma'dır dedim. Bunun üzerine Ka'ap Tevrat okudu. Sonra da Resulullah doğru söylemiş. O her Cuma'ymış dedi. Oradan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebu Basra el ile karşılaştım. Nereden geldin dedi. Tur'dan dedim.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 ona Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söyledim güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma. Adem o gün yaratıldı o gün cennetten çıkarıldı. Tevbes o gün kabul edildi. O gün vefat etti. Adem oğlunun dışında hayvanlar o gün kıyametin kopacağından korkarak güneş doğuncaya kadar bütün dikkatleriyle beklerler. Yine cuma gün içinde öyle bir saat vardır ki o saatte namazdayken Allah'tan isteyen kimse istediği mutlaka verilir. Ka'ap itiraz ederek her istenilenin verildiği saat senede bir gündür dedi. Abdullah bin Selam ka'ap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 Halbuki senin dediğin saatte namaz kılınmaz dedim. O da cevaben sen ve Vesselam'ın kim namaz kılarda kıldığı yerden ayrılmadan oturduğu yerde diğer namaza kadar beklerse o kimse o saate kadar namazda sayılır dediğini duymadığını dedi. Duydum dedim. Öyleyse o saat benim dediğim saattir dedi. 1431 Ebu Hureyre'den ve Vesselam cuma günü içinde öyle bir saat vardır ki o saatte Müslüman birinin Allah'tan istediği her şeyi kendisine verilir. 1432 yine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 1435 yılına Abbas'tan Ali ve sellem Mekke'den Medine'ye bir yolculuğa çıktı. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmadı aldı. Namazları ikişer rekat olarak kıldı. 1436 yine aynı 1437 yine aynı 1438 Enes'ten Ali ve sellem'le beraber Medine'den Mekke'ye sefere çıktık at ve Selam Mekke'de on gün kaldı dönünceye kadar namazları sefer olarak kıldı. 1439.